Kaşlar, ya, hey, Bugünkü programımızda mütevazı kişiliği, kültürümüze kazandırdığı türkülerle adından söz ettiren, sazıyla sözüyle Türk halk müziğine önemli katkılar sağlamış olan değerli bir ustaya, Toran Engin'e yer vereceğiz. Dinlediğiniz bu programı sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses alma ve kayıtta Ercan Yaşar ve spikeriniz Ben Tuba Bezirgan, türkülerle daha da güzelleştik. mutlu bir gün diliyoruz.